İnsan ve dünya Dünya süratle yokluğa doğru gidiyor ve yakında o sona erecektir. Sana bekayı vaat eder fakat sözünde durmaz. Onu yerinde sabit duruyor gibi sanırsın. Halbuki o şiddetle seyrine devam ediyor ve süratle geçip gidiyor. Ne yazık ki ona bakanlar onun bu süratli hareketinin farkında olamaz da ona bağlanırlar. Ancak sonu geldiği zaman farkında olurlar ki o zaman da iş işten geçmiş olur. Dünya bir gölge gibidir. Görünüşte durur vaziyette olan gölge aslında hareket halindedir. Hasan-ı Basri'ye Rahmetullahi Aleyh, dünyadan sorulduğu vakit, buna şu şiiriyle cevap vermiştir. Uykudaki rüya veya zevale mahkum bir gölge gibidir. Aklı başında olanlar buna aldanmazlar. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma da, Ey devamı olmayan dünya zevklerine aldananlar! ''Geçici gölgeye güvenmek ahmaklıktan başka bir şey değildir.'' demiştir. Yine bunun gibi şairin biri de, ''Gayesi dünyalık olan çürük bir ipe yapışmıştır.'' demiştir. Dünyanın aldatıcı hayallerine kapıldıktan sonra, hayallerin iflasıyla ümitsizliğe düşmek, rüyadaki hayallere kapılmak gibidir. Uyanınca elde bir şey yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya korkulu bir rüya gibidir. Dünya ehli bunun üzerine ceza ve ikap görürler. Yunus bin Ubeyt ben kendimi Rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören bir adama benzetiyorum. Böyle rüyalar gören adam birden uyanıverir. İnsanlar da aynen bunun gibi bir nevi uykudadırlar. Çeşitli rüyalarla uyanıyorlar. Öldükleri anda uyanırlar ve uykudan uyanan kimsenin rüyasında gördüklerinden elinde bir şey olmadığı gibi onlar da dayandıklarının hepsini kaybetmiş olduklarını görürler, dedi. Dünyanın tabiatı önce yaldızlı şeylerle aldatıp sonra helak etmektir. O, istenmesi için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren bir kadına benzer. Rivayete göre dünya, İsa aleyhisselama zayıf, yaşlı fakat her çeşit süslerle süslenen bir kadın suretinde gözüktü. İsa aleyhisselam kadına, ''Kaç kere evlendin?'' diye sordu. Kadın, ''Sayılmayacak kadar çok.'' dedi. İsa aleyhisselam, ''Ne oldular? Hepsi öldü mü? Yoksa seni boşadılar mı?'' diye sordu. Kadın, ''Hayır, hepsini ben öldürdüm.'' dedi. İsa aleyhisselam, geçmiş kocalarını nasıl öldürdüğünü düşünmeyip, onlardan ibretlik almadan, seninle evlenecek olan yeni kocalara yazıklar olsun, buyurdu. Dünyanın dışı süslü, içi pislik doludur. O çeşitli boyalar ve türlü elbiselerle süslenen, yaşlı ve çirkin bir kadın gibidir. Başından dua alınıp, Yüzünün boyaları yıkandığı vakit, onun çirkin hali meydana çıkar. Onun peşine takıldıklarına pişman olur ve dış görünüşüne aldandıkları için rezil olurlar. Ala bin Ziyad anlatıyor. Rüyamda yaşlı, derisi buruşmuş fakat üzerinde her türlü süs ve zinet eşyası bulunan bir kadın gördüm. İnsanlar etrafında toplanmış, şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. Ben onların yanına geldim ve hayranlıkla ona baktıklarına şaştım. Dayanamadım kadına sen kimsin diye sordum. Kadın yazık sana, beni bilemedin mi? Ben dünyayım dedi. Bunun üzerine ben senin şerinden Allahü Teala'ya sığınırım dedim. Kadın, benden kurtulmak istersen paraya kıymet verme, dedi. Ebubekir Bekir bin Abbas da, dünyayı yaşlı, çirkin, saçı ağırmış, ellerini birbirine vurarak sesler çıkarıyor, insanlar etrafında toplanmış, onlar da el çarparak oynuyorlar şeklinde gördüm. Tam karşıma gelince durdu, bana döndü ve, ''Seni de kandırabilsem.'' Bunları oynattığım gibi seni de oynatırdım, dedi. Ebubekir bunu anlattıktan sonra ağladı ve bu rüyayı Bağda'da gelmeden önce görmüştüm, dedi. Fudayl bin İyad'da İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayetinde İbni Abbas diyor ki, Kıyamet günü dünya çirkin, kısa boylu, yeşil gözlü, azı dişleri sarkmış, berbat suratlı olduğu halde mahşere gelecek ve mahşer halkına bunu tanıyor musunuz diye sorulacak. Onlar da bunu bilmekten Allah'a sığınırız dediklerinde onlara işte onun için birbirinizi kırıp geçirdiğiniz ve boğazladığınız dünyadır bu diyecekler ve sonra da dünyayı cehenneme atacaklar. Bu sırada dünya yara. Hani benim adamlarım, benim bu kadar tabilerim vardı. Ne oldular diye sorunca Allahü Teala evet. Onun adamlarını da onunla beraber cehenneme atın buyuracaktır. Fudayl diyor. Duyduğuma göre adamın biri rüyasında yol kenarında oturan bir kadın gördü. Kadın alabildiğine süslenmişti. Yanından geçen herkesi içinden yaralardı. Arkasını döndüğü vakit güzellerin güzeli, yüzünü döndüğü vakit çirkinlerin çirkiniydi. Adam "Senin şerrinden Allah'a sığınırım." deyince kadın "Hayır. Paraya kıymet vermedikçe benim şerrimden kurtulamazsın." dedi. Adam sen kimsin deyince kadın işte bildiğin dünyayım dedi. İnsanın üç hali vardır. Birincisi varlığından önceki ezele kadar dayanan yokluk halidir. İkincisi öldükten sonra dünyayı müşahede edemeyeceği ebedi halidir. Üçüncüsü Ezel ile ebet arasındaki halidir. Bu da dünyada yaşadığı günlerdir. Bu yaşayış günlerini ezel ve ebet taraflarıyla mukayese edersen bu uzun yolculukta bunların ne kadar kısa bir müddet olduğunu anlarsın. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile aramızda bir münasebet yok Zira ben, dünyada, yaz gününde bineğiyle yola çıkan bir yolcu gibiyim. Yolcu, yolda bulunduğu bir ağacın gölgesinde bir miktar istirahat ettikten sonra, gölgeyi terk ederek yoluna devam ettiği gibi, ben de yoluma devam edeceğim.'' buyurmuştur. Dünyayı bu şekilde düşünebilen, aklı başında insanlar, asla ona etmez ve günlerinin sıkıntılı veya mükemmel geçmesini aldırış etmezler. Bu şekilde düşünebilen bahtiyar insanlar, taş üstüne taş bile koymak istemezler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadan bu dünyadan ayrıldı. Resul i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında asaptan birinin kireçle inşaat yaptığını görünce ona senin bundan daha mühim işin var buyurarak bu davranışını tasvip etmemiştir. Buna işaret İsa aleyhisselam da dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma buyurmuştur. Bütün bunlar dünyanın ahirete giden bir yol olduğunu açıkça göstermektedir. Bu köprünün ilk başı beşik, sonu ise mezardır. Aradaki mesafe ise mahduttur. İnsanlardan bazıları köprünün yarısına, bazıları üçte birine, bazıları ise üçte ikisine varmış ve hatta bazıları için bir adım bile kalmadığı halde kendisinin ondan haberi bile yoktur. Nerede olursa olsun bu köprüyü geçecektir. Madem ki her insan bu köprüden geçecektir, bu çok kısa geçiş esnasında inşaat yapmak, onu alabildiğine süslemek, katlarını çoğaltmak, ahmaklıktan başka bir şey değildir. Önceleri dünya yumuşak, ve kolay olarak göze çarpar. Ona dalan insanlar başlangıçtaki tadının devam edeceğini sanırlar. Böyle düşünenler aldanmış ziyan etmiştir. Şunu hiç unutmamalıdır ki dünyaya dalmak kolay fakat selamet sahiline çıkmak zordur. Hazreti Ali radıyallahu selmanı Selman-ı Farisiye radıyallahu anh, Yazdığı mektupta dünyayı şöyle anlatmıştır. Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden vazgeç ki sana fazla yaklaşmasın. Kat'i olarak bundan ayrılacağını bildiğin için sıkıntılarını arkaya at. Dünyada olanlardan uzaklaş, Dünyanın lehine olmaktan kaçın. Zira dünyaya meyil bağlayıp, Onun varlığına sevinen kimseye, Mutlak surette, Dünyadan bir kötülük gelir. Vesselam. Geçirme ömrünü mü'min, Sakın ki kıylü kal üzre, Sözün manasını anla, Ne yürürsün hayal üzre. Bu dünyanın süslerine, Aman aldanma ey gafil! Buna her kim gönül verse, Geçer ömrü melal üzre. Bir dikkatli nazar etsen, Bu dünya ehline canım, Kazanırlar para daim, Bunlar cenk ve cidal üzre. Bu dünyaya neler geldi, Ben diyenler göçüp gitti, Bilmeli bu fani mülkü, yarattı hak zeval üzere. Kaçarsan arkandan gelir, kovalarsan yetişmezsin. Ki dünya gölgeye benzer denildi bu misal üzre. Akıllı olan bir kişi, gönül vermez bu dünyaya. Düşkün olmaz ondan yana, bilir onu kemal üzre. Bir kalp dünyaya bağlansa ibadet zevkini duymaz onun için zati bu şiiri getirdi hasbi hal üzere Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur Dünyaya meyleden suda yürüyen insan gibidir Suda yürüyen kimse Ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? Rasulullah'ın bu beyanı, bütün mevcudiyetleriyle dünyaya daldıkları halde, kalplerinin bundan uzakta kaldığını sananların cehaletini ortaya koymaktadır. İşte bu zan, şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Halbuki bu gibiler, içinde bulundukları servetten uzaklaştırılsalar, en büyük acıyı duyan kimseler olurlar. Su üzerinde yürüyenin, mutlak surette ayakları ıslanacağı gibi, dünyalığa dalanların da, kalpleriyle dünyalığa karşı temayül göstermeleri ve gönüllerinde bu yüzden bir zulmetin bulunacağı muhakkaktır. Kalbin dünya ile alakalanması ise, ibadetin zevkini almaya maniidir. Bu konuda İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size hakikati söylüyorum. Hasta adam, hastalığı sebebiyle yemeğin tadını alamadığı gibi, dünyalık sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkine varamaz. Yine size hakikati söylüyorum. Hayvan binilip terbiye edilmediği, serkeşleştiği, ve ahlakını bozduğu gibi Allah'ı ve ölümü hatırlamakla yumuşatılmaz ve namaz ile terbiye edilmezlerse kalpler kararır ve sertleşirler. Yine hakikati söylüyorum. Deri kesilip dabağlanmadıkça, bal kabı olamayacağı gibi kalpler de şehvetlerden ayrılmayıp tama'dan korunup maddi nimetlerden uzaklaşmadıkça Hikmetin kabı olamaz Yine Rasûl-ü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadis-i şeriflerinde Dünyadan Bela ve fitne kalmıştır Sizin ameliniz Bir kap gibidir Yüze gelen üst kısmı Ve evvel iyi olursa Altı ve sonu da iyidir Üstü bozuk olursa Altı da bozuktur Buyurmuşlardır. Bir diğer hadisi şerifte, bu dünya baştan sonuna kadar yırtılıp da sonunda bir iplikle tutan elbiseye benzer ki o da neredeyse kopmak üzeredir. Buyuruldu. İsa aleyhisselam diyor ki, dünyalık peşinde koşan durmadan deniz suyunu içen gibidir. İçtikçe harareti artar ve nihayet helak olur. Bilmiş ol ki, mideye giren yemeklerin tadı gibi, dünya şehvetleri de nefse tatlı gelir. Nefis yemekler, mideden bağırsaklara geçtikten sonra, insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan ölüm anında da dünyalıktan bu şekilde nefret eder. Yemekler ne kadar tatlı olursa, neticede korkuları o nispette acı olduğu gibi, nefiste ne kadar fazla iştihâ edilen şey varsa, ölüm anında ondan nefret, o nisbette daha çoktur. Zaten bunu dünya yaşayışında da görüyoruz. Bir adamın elindeki servet kaybolduğu zaman, en çok merak ettiği, en çok sevdiğidir. Ölüm demek de, dünyadaki varlıklarını kaybetmek demektir. Rivayete göre Resul i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Dahhak bin Süfyan Kulbi'ye hitaben "Tuzlu ve baharatlı yemekleri yiyip üzerine süt içen sen değil misin?" diye sordu. Dahhak: "Evet, öyledir ya Resulallah." deyince Resul-i Ekrem "Bu yemekler nereye gidiyor? Ne oluyorlar?" diye sordu. Dahhak: "Sonu malum ya Resulallah." deyince Resul-i Ekrem işte Allahü Teala dünyanın sonunu Adem oğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir buyurdu. Ubey bin Ka'b (radiyallahu anh) rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya Adem oğluna şöyle temsil edilmiştir. İnsanoğlundan çıkana bak. O aslında ne kadar baharatlansa ve tuzlansa da nereye gidiyor buyurdu. İşte dünyanın sonu da nefis yemeklerin sonu gibidir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala dünyayı Adem oğlunun yemeğine ve Adem oğlunun yemeğini de dünyaya benzetmiştir. Onu ne kadar tuzlasa ve baharatlasa da buyurdu. Hasan diyor ki yemeklerini çeşitli süslerle süsleyip sonunda da gördüğünüz yerlere çıkarıp atıyorlar. Nitekim Allahü Teala Abese suresi 24. ayetinde bir de o insan yediği yemeğine baksın buyurdu. İbn Abbas radıyallahu da yukarıda geçen ayeti yemeğinin neticesine baksın diye tefsir etmiştir. Adamın biri İbn Ömer'e radıyallahu anhuma bir şey sormak isterim fakat utanıyorum deyince İbn Ömer utanma sor der. Adam insan pisliğine bakar mı diye sorar. İbni Ömer, Evet, ona bir melek, Cimrilik ettiğin yemeğinin sonuna bak, Ne hal aldığını gör, der. Bişir bin Kaab da, Gelin size dünyayı göstereyim, der. Ve mezbelelikte, Onlara yedikleri çeşitli yemeklerin neticesini göstererek, İşte dünyanın sonu budur, der. Yine Resul i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ahirette dünya sizden birinizin parmağını ummana daldırması gibidir. Dikkat etsin o parmağıyla neyi geri getirebilir. Dünyalığa dalanların dünya ile meşgul olup ahireti unutmaları ve bu sebeple büyük zarara uğramalarının Diğer bir benzeri de şudur. Dünyalığa dalan kimseler, gafletlerinde şu gemi yolcularının yaptığına benzerler. Şöyle ki, gemi bir sahile uğrar. Kaptan yolculara ihtiyaçlarını temin için sahile çıkmalarına müsaade eder. Ancak geç kalmamaları için tembihte bulunur. Aksi halde gemi kalkıp, kendilerinin orada kalacakları ihtarını verir. Yolcular karaya çıkar. Bir kısmı ihtiyaçlarını süratle temin ederek gemiye döner. Gemi boş olduğu için en güzel ve geniş yerleri işgal ederler. Bir kısmı da sahilin yeşilliğine, güzel manzaralarına, kuşların ötüşüne şaşkın şaşkın bakar. Onun ağaçları, taş ve toprağı, ve madenleri üzerinde düşünür. Sonra geminin kalkmak üzere olduğunu hatırlayarak hemen gemiye koşar. Fakat geç kaldıkları için geminin ayak altında daracık bir yere sıkışırlar. Başka bir kısmı da sahilin muhtelif ve kıymetli taşlarından kendilerini geri alamaz, alabildikleri kadar alır, sonra da gemiye dönerler. Fakat Gemide yer kalmadığı için Ancak kendisi sıkışık vaziyette Gemiye girebilir Sahilden getirdiği eşyayı Koyacak yer bulamaz Aldığı taşlar Boynunda asılı kalır Aldığına pişman olur Fakat pişmanlık fayda vermez Diğer bir kısmı da Sahilin yeşilliğine dalmıştır ki Geminin kalkacağını unutur Ve hatta Gemisinin hareket düdüğünü de duymaz Sahilin meyvelerini yemek ve güzel kokularını koklamakla meşgul olur. Bununla beraber elbisesini yırtacak ve ayağına batacak dikenlere de rastlar. Yoluna manialar da çıkar, korkunç sesler de duyar. Nihayet geminin son hareket kampanasını duyunca topladığı yüküyle beraber gemiye koşar. Fakat yer kalmadığı için gemiye giremez. Sahilde kalır ve nihayet helak olur. Diğer bir kısmı da geminin hareketini hiç duymaz. Gemi çeker gider. Bunların bir kısmı yırtıcı hayvanlara yem olurken, bir kısmı da sürünerek ölür. Dünya kendisine dar gelir. Topladığı çiçekler solar. Onlar pis pis burnuna kokmaya, ve kendisine eziyet vermeye başlar. Onları denize atmaktan başka çare bulamaz. Onları denize atmaktan başka çare bulamaz. Nihayet, perişan vaziyette, karadan memleketine gitmek mecburiyetinde kalır. Gemiye geç kalan, her ne kadar sıkışık halde de, nihayet memleketine varınca kurtulur. Vaktinde gemiye binenin yolculuğu, daha da rahat geçer. Huzur içinde vatanına gider. İşte dünya ehli buna benzer. Dünyanın peşin ve aldatıcı yeşilliklerine kapılıp, nereden gelip, nereye gideceklerinden gafil olanların hali budur. Dünyanın bitki, süs, altın ve gümüşüne mağrur olup, bunları topladığı için kendisini akıllı sanmak, ne çirkindir. Çünkü ölüm anında bunların hiçbirini beraberinde götüremeyecek, hepsi kendisine vebal olarak kalacaktır. Aynı zamanda, bugün bile onların kaybolma korkusuyla karşı karşıyadır. Yani hayatta da onların sıkıntısıyla meşguldür. Daha akıllılık nerededir? İşte insanların hali budur. Ancak allah Teala'nın korudukları müstesnadır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, bana ulaşan bir habere göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ben, siz ve dünyanın benzeri tozlu bir sahra yolculuğuna çıkan cemaate benzer. Bunlar, henüz yolu yarılayıp, yarılamadıklarını bilmeden, yiyecek ve içecekleri tükenir, üst başları perişan olarak, şaşkın bir vaziyette ortada kalırlar. Bunlar bu şaşkınlık ve perişanlık içindeyken, karşılarına, elbisesine bürünmüş, başından sular damlayan bir adam çıkar. Bunlar adamı görünce, bu adam, Yakın mesafeden gelen bir adama benziyor derler. Adam yaklaşır ve ''Ey cemaat!'' diye hitap eder. Onlar da ''Evet seni dinliyoruz'' derler. Adam ''Bu haliniz nedir? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?'' diye sorar. Onlar ''Gördüğün gibi perişan vaziyette burada kaldık.'' Perişan vaziyette burada kaldık, derler. Adam, sizi kandırıcı sular ve doyurucu yeşilliklere ulaştırsam ne yaparsınız? Onlar, bundan sonra devamlı emrine girer, sana asla isyan etmeyiz, derler. Adam, söz veriyor musunuz, diye sorar. Onlar, evet, Allah adına söz veriyoruz, derler. Adam da onları, yeşilliği, bağ ve bahçesi, kandırıcı suları bol olan yere götürür ve hayata ulaştırır. Bir müddet böyle kaldıktan sonra adam, ''Ey halk!'' der. Onlar, ''Buyurun!'' derler. Adam, ''Haydi, yolculuğa hazırlanın!'' der. Onlar, ''Nereye gideceğiz?'' diye sorarlar. Adam, Üzerinde yaşadığınız yeşilliklerden daha iyi yeşilliklere, içtiğiniz sulardan daha iyi sulara der. Onlar, Biz bu hayatı buluncaya kadar neler çektik, Hatta kendimizden ümidi bile kesmiştik. Şimdi bu hayata kavuştuk. Biz bundan daha iyisini istemiyoruz. Bu kadarı bize yeter. Fazlasını ne yapalım derler. Diğer bir kısmı, Yahu ne diyorsunuz? Hani isyan etmeyeceğinize dair adama söz vermiş değil miydiniz? Bu adam ilk vaadinde sadık çıkmadı mı? Elbette bu vaadinde de sadıktır diyerek onunla beraber yola çıkarlar. Ekseriyetse geride kalır. Onları düşman yakalar, kimi esir olur, kimi de öldürülür buyurmuştur. Bilmiş ol ki, Dünyalıktan kendilerine verilene nispetle, insanların benzeri şöyle bir adam gibidir. Adam evini süsler, sonra da teker teker herkesi evine davet eder. Önce ziyarete gelen adama, içi güzel kokularla dolu bir altın tabak takdim eder. Maksadı, bunu koklattıktan sonra ondan alıp, yerine vermektir. Yoksa ona bırakmak değildir. Fakat tabağı alan, bunun kendisine verilmiş olduğunu sanır. Ve tabağı kendim alabilir. Sonra tabak kendisinden alınıp, başkasına verilince üzülür. Fakat bunu böyle bilenler, tabağı alır, koklar ve teşekkür ettikten sonra gönül hoşluğuyla tabağı iade ederler. Bunun gibi, dünyada Allahü Teala'nın adetini bilenler, dünyanın devamlı kalacaklar için değil, yolcular için bir ziyaret yeri olup, ondan azıklanarak yolculuk maksadıyla gerekli istifadeyi yapmaları için olduğunu bilenler, gönüllerini ona vermez ve sonra da ellerinden alınmalarına üzülmezler. Verilen dünyanın ne olduğu. Ne kadar kendisinden kaçınmak ve kaçınmamak gerektiği hususları bilinmeden yalnız dünyanın zemmedilmiş olduğunu bilmek yetmez. Bunun için önce yerilen dünyanın ne olduğunu ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yoluna dikilmiş kat'î bir düşman olduğu için ondan kaçınmakla emrolunduğumuz hususunun mahiyetinin ne olduğunu bilmemiz lazımdır. Buna göre deriz ki, dünya ve ahiret, kalbinin iki halinden ibarettir. Bunlardan sana yakın olanına dünya deriz ki, ölümden önce olan hallerdir. Sonraya kalana da ahiret deriz ki, bu da ölümden sonraki hallerdir. Ölümden önce senin için olan zevk, şehvet, maksat, haz, ve nasipten her şey senin için dünyadır. Ancak bundan zevk aldığın, meylettiğin ve nasibin olan her şey kötülenmiş değildir. Belki bunlar üç kısımdır. Birinci kısım, öldükten sonra ya da faydası devam eden ve ahirette de sana arkadaş olanıdır. Bu da iki şeydir. Bu iki şey, yalnız, İlim ve ameldir. Buradaki ilimden maksat Allah'ın zat, sıfat ve ef'ali ile meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, yer ve göklerdeki melekûtunu, Peygamber Efendimizin şeriatını bildiren ilimdir. Amelden maksat da yalnız Allah rızası için yapılan ameldir. Alim ilmiyle o kadar ünsiyet eder ki İlim, onun için her zevkin üstünde olur. Hatta ilim uğrunda yemesini, içmesini, evlenmesini ve uykusunu da terk eder. Zira ilim, onun için her şeyden daha zevklidir. Bu bakımdan ilim de dünyanın peşin zevklerinden olur. Fakat biz, yerilen dünyayı ve dünyalığı sayarken, ilimden alınan bu zevki, dünyalıktan saymadık. Belki o ahirettendir dedik. Abit de bunun gibidir. Abit ibadetinden öyle zevk alır ki ibadetinden bir an men edilse onun için en büyük bir eziyet olur. Hatta Abitlerden biri ölümden korkmuyorum. Ancak gece ibadetine mani olacak diye korkuyorum." demiştir. Diğeri de, Allah'ım mezarımda da bana ibadet imkanlarını bağışla diye dua etmiştir. İşte bu gibiler için de ibadet peşin bir zevk haline gelmiştir. Bu gibi peşin zevk verici şeylere yakın manasında olan dünyalık verilebilir. Fakat bu ibadetin de yerilen dünyalıktan olduğunu kastetmiyoruz. Resûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz buyurmuştur. Resul i Ekrem, bu arada namazı da dünyalıktan saydı. Bunun gibi his ve müşahedeye giren her şey, dünyalıktır. Rükû ve sücûd ile, azaları hareket ettirmekten zevk almak da dünyadandır. Bunun için namazı dünyaya izafe etmiştir. İkinci kısım, netice itibariyle, birinci kısmın zıddı mukabilidir. Yani peşin zevki olup, ahirette faydası yoktur. İnsanların her nevinden zevk almak, ve ihtiyacından fazla olan mübahlara dalmak gibi, altın, gümüş ve ihtiyaçtan fazla binit, canlı mal, apartmanlar, kıymetli elbiseler ve lezzetli yemekler gibi. Bütün bunlardan zevk almak zemmedilen dünyalıktır. Zira rivayete göre Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, Ebu Derda'yı Humus valiliğine göndermiştir. Ebu Derda radıyallahu an orada iki dirheme bir gölgelik yaptırdı. Bunu duyan Ömer radıyallahu an şu mektubu yazıp gönderdi. Mü'minlerin emiri Ömer bin Hattab'dan Uveymir'e Senin için Fars ve Rum binaları kıyamete kadar sana yeterdi. Seni Dımışk'a naklettim. Mektubumu alır almaz, aile efradınla birlikte oraya git. Ebu Derda, Dımışk'a gitti ve orada vefat etti. Demek ki Hazreti Ömer, bu kadarını fazla buldu. Üçüncü kısım, iki taraf arasında ve ortada olanıdır. Bu da, ahiret ameline yardımcı olan dünyalıktır. Yetecek kadar yemek, kalın bir gömlek, ve insanın sağlığını koruyacak ilim ve amel edinmesi için zaruri olan sair ihtiyaçları gibi. Bu kısım dünyalıktan olan birinci kısım gibi değildir. Bu ancak birinci kısma yardımcı ve ona bir yoldur. İlim ve amel maksadıyla bunlardan istifade eden kimse dünyalık peşinde sayılmaz şayet bu gibi ihtiyaçları temin ederken, maksadı ilim ve amel olmayıp peşin zevk olursa, o zaman ikinci kısma girer ve dünyalıktan olur. İnsanoğlu öldüğü zaman kendisiyle üç vasıf kalır. Bu vasıflar şunlardır. Kalbin safası, yani her türlü kibir ve riyadan temizlenmiş, Allah'ın zikriyle ünsiyeti ve Allah için sevgisidir. Kalbin temizlik ve cilası, dünya şehvetlerinden çekinmekle, ünsiyeti Allah'ı çok anmakla, muhabbeti de marifetle hasıl olur. Marifet de ancak devamlı tefekkürle elde edilir. Öldükten sonra insanı kurtarıp saadete ulaştıracak, bu üç sıfattır. Kalbi, dünya şehvetlerinden temizlemek, münciyattandır. Zira bu temizlik, kul ile Allah'ın azabı arasında kalkan ve perde olur. Nitekim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kulun ameli, kendisini müdafaa eder. Mesela, azap ayakları tarafından geldiği zaman gece kıyamı gelir. Azaba karşı durur ve azabı def eder. Azap elleri tarafından geldiği zaman sadaka gelir ve azabı ondan def eder. Zikir ile ünsiyet ve Allah için sevgi ise bunlar da insanı mes'ud eder. Allahu Teala'ya mülakat ve onun cemalini müşahede zevkine ulaştırırlar. Bu saadet hemen ölüm anından başlar ve ebediyen devam eder. Onun için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Nasıl olmasın ki? Onun sevgilisi tektir. Ünsiyet ve zikrine mani olan manialar ölümüyle ortadan kalkmıştır. Mevkuf ve mahbuz bulunduğu yerden bağ ve bahçelere intikal etti ve sevgilisiyle baş başa kaldı. Dünyayı sevene de öldükten sonra nasıl azab olmasın? Zira onun tek sevgilisi dünyaydı. Onu bir daha bulamamak üzere elinden kaçırdı ve oraya dönmek imkanlarını kaybetti. Ölüm yok olmak değildir. Dünya sevgisinin hasreti, ve Allah'a teveccühdür. Demek ki ahiret yolcusu şu üç sıfata devam eden kimsedir. Onlar da zikir, fikir ve dünya şehvetlerinden kendisini alıkoyacak ve oradan uzaklaştıracak şekilde ameldir. Bütün bunlar vücut sağlığı ile mümkündür. Vücut sağlığı da yemek, içmek, giymek ve mesken ile sağlanır. Bunların her biri de birçok şeylere muhtaçtır. Ahiret yolculuğu için muhtaç olduğu bu maddelerden lüzumlu ve yetecek kadarını temin eden kimseye dünya adamı denmez. Bu gibiler hakkında dünya ahiretin bir mezrası sayılır. Bunları şehevi his ve zevklenmek maksadıyla toplarsa o zaman bu adam dünya adamı olur şu kadar var ki dünyalık da ikiye ayrılır. Birincisi, ahiret azabına sebep olur ki bunlar haram olarak toplanan dünyalıktır. İkincisi, yüksek mevkilere çıkmasına mani olup uzun zaman hesap vermesine sebep olan dünyalıktır ki bunlara da helal kazanç denir. Aklı başında olan basiret sahipleri uzun müddet Mahşer yerinde hesap vermenin de bir azap olacağında tereddüt etmezler. Hesabı münakaşalı geçene azap olunur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde helalinin hesabı ve haramının da azabı vardır buyurdu. Dünyalıktan bir bardak soğuk su içmek, bir yeşilliğe bakmak veya güzel bir kuş sesi dinlemek gibi basit şeylerden de olsa, zevk alan kimse, ahirette bunun kat kat fazlasını kaybetmiştir. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ömer'e, işte şu bir bardak su sorulacağı nimetlerdendir, buyurmuştur. Kıyamet günü bu gibi suallerle karşılaşmak, Zillet, korku ve tehlikedir. Zahmet ve beklemektir. Bütün bunlar ahiret nasibinin noksanlığıdır. Bunun için Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, Susamış bulunduğu bir sırada, Bir bardak soğuk bal şerbeti takdim ettiklerinde, Bardağı elinde evirip çevirdikten sonra, Ben bunun hesabını veremem. Alın siz için diyerek bardağa iade etmiştir. Dünyanın azı, çoğu, helal ve haramı hepsi melondur. Ancak takvaya yarayacak kısmı dünyalıktan sayılmaz. İnsanın bu hususları bilmesi nispetinde, dünyalıktan uzaklaşması kuvvetli olur. Hatta İsa aleyhisselam, bir defa başının altına bir taş yastık koymuştur. Şeytan ona görünerek işte dünyalığa meylediyorsun demesi üzerine taş yastığı da başının altından atmıştır. Süleyman aleyhisselam malik olduğu büyük dünyalıktan başkalarına çeşitli yemekler yedirirken kendisi kuru ekmekle iktifa ederdi. Var olana sabır, yok olana sabırdan daha mühimdir. Bunun için Allahü Teala, Resulü Ekreme, dünyayı bazen genişletti ve bazen de daralttı. Zaman gelir bolluk içinde olur, zaman gelir açlıktan karnı üzerine taş bağlardı. Yine bunun için mihnet ve meşakkatleri peygamberlere ve velilerine verdi. Sonra da derecesine göre herkesi iptila etti. Bunların hepsi onların ahiretteki mevkilerini yükseltmek içindir. Bu, çocuğun sıhhatini korumak için, şefkatli bir annenin çocuğundan bazı yemekleri men etmesi ve hatta ona ilaç ve tedavinin acılığını tattırması gibidir. Yaptığımız bu izahtan, Allah için olmayan her şeyin de dünyalıktan sayılmadığını anlamış olduk. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde helalinden olarak dünyalığı üstünlük ve övünmek için toplayanlar kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna Allahü Teala onlardan gazaplı olduğu halde gelirler. Ama ihtiyacını temin, dilencilikten kurtulma ''Ve nefsini korumak için mal kazananlar, kıyamet günü yüzleri ayın on dördü gibi parlak olduğu halde mahşer yerine gelirler.'' buyurmuş ve niyetiyle halinin nasıl değiştiğini anlatmıştır. Anlaşılıyor ki, dünya ahiretle alakası olmayan nefsin peşin arzularından ibarettir. Buna heva denir. Allahü Teala Naziat suresi 41 ve 42. ayetlerinde buna işaret ederek, ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz cennettir buyurmuştur. Heva beş şeyde toplanır. Bunlar da Hadid suresi 20. ayetinde. Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir. Buyrulmuş ve bu beş şeyi meydana getiren maddelerin de 7 tane olduğu Ali İmran suresi 14. ayetinde şöyle beyan edilmiştir. Kadınlara ve oğullara Yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskârâne sevgi insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının geçici birer faydasıdır. İhtiyacı sağlayacak yemek ve meskenden Allah rızası niyet edilmiş ise Allah içindir. Fazlası ise zevk için olduğundan Allah için değildir. Zaruri ihtiyac ile fazlası arasında bir derece vardır. Buna hacet denir. Hacetin de ileri, geri ve orta tarafları vardır. Geri tarafı zaruri kısmına yakın olanıdır ki bunun zararı yoktur. Çünkü tam zaruret miktarını tayin zordur. İleri tarafı ise zevku safa'ya yaklaşanıdır ki bundan kaçınmak gerekir. Bir de orta derece vardır ki bu da şüphelidir. Tanafis anlatıyor. Yedi gün 7 gece aç ve susuz olarak Mescid-i Haram'da Beni Şeybe kapısında bekledim. 8. gece uyku ile uyanıklık arasındayken ihtiyacından fazla dünyalık peşinde olanların kalp gözlerini Allahü Teala kör eder diye bir ses duydum. İşte sana göre dünya bu anlattıklarımızdır. Dünya geçicidir. Burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olmasakın geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır, bin yılından sonra ahir zamandır. Halikin dururken mahlûka tapma, şeytana uyup da yolundan sapma, haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandır, bin yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkmaya, Işık edindin mi aydınlanmaya, İki melek gelir sual sormaya, Yürü dünya yürü, Sonun virandır, Bin yılından sonra, Ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, Gözüne görünmez oğlun uşağın, Yakasız kefendir, Örtün döşeğin Yürü dünya yürü Sonun virandır Bin yılından sonra Ahir zamandır Paran apartmanın Arkada kalır Ummadığın gelir Hepsini alır Gayrılar yer içer Senden sorudur. Yürü dünya yürü Sonun virandır Bin yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir, çınarlar gibi, Gözleri yanıyor şimşekler gibi, Sorguya çekerler, gök gürler gibi, Yürü dünya yürü, sonun virandır, Bin yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin yedi türlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı, seksen yıllık yoldan gelir kokusu. Yürü dünya, yürü, sonun virandır, bin yılından sonra ahir zamandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bir mecliste, Iraklı olanlar ayağa kalksın buyurdu. Bunun üzerine Iraklılar ayağa kalktılar. Sonra herkes otursun da yalnız Küfeliler kalsın buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Daha sonra da yalnız Murat kabilesinden olanlar kalsın. Diğerleri otursun buyurdu. Bu sefer Murat kabilesinden olanlar ayakta kaldı. Bundan sonra karn kabilesinden olanlar kalsın deyince, tek bir kişi ayakta kaldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sen karni misin diye sordu. Adam, evet ben karniyim deyince, Hazreti Ömer, ondan üveyisi sordu ve kendisini tarif etti. Adam, evet tanıyorum. Onu niye sordun? Bizim kabilede ondan ahmağı, ve ondan adisi yoktur deyince Hazreti Ömer ağlayarak dediğin doğru fakat Resul Ekrem Rabia ve Mudar kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince insan onun şefaat ile cennete girer buyurmuştur dedi. Hem bin Hibban bazı kitaplarda hem bin Hayyan diyor ki Hazreti Ömer'in bu beyanatını dinledikten sonra onu aramak üzere küfeye gittim. Bir öğle vakti edbisesini yıkayıp abdestini alırken kendisini Fırat kenarında buldum. Tarif ettikleri şahsın bu olduğunu anladım. Kendisine selam verdim, selamımı aldı. Bana baktı ve ben de kimle müşerref oldum diyerek musafaha için elimi kendisine uzattım. Fakat o elini vermedi. Ben kendisine, Üveys, Allah sana rahmet etsin, ne haldesin diye sordum. Sonra, görünüşündeki halinden ötürü, kendisine karşı beslediğim sevgi ve muhabbet ziyadeleştiği için, kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Bu vaziyet karşısında o da mütehassıs oldu, o da ağladı ve şu şekilde bir sual tevcih etti Allah sana da rahmet etsin ey her bin hibban sen ne haldesin seni bana kim gönderdi dedi Ben de Allah gönderdi dedim Bunun üzerine la ilahe illallah subhanallah muhakkak rabbimin vaadi yerini buldu dedi Daha önce hiç görüşmediğimiz halde benim ismimle bana hitap etmesine hayret ederek adamı nereden bildin diye kendisinden sordum. Alim ve habir olan Allahü Teala bana haber verdi. Seninle konuştuğum zaman ruhum ruhunu bildi. Zira ruhun da cisimler gibi teşkilatı vardır. Aynı zamanda müminler birbirini bilirler. Buluşmasalarda Allah'ın rahmetiyle sevişirler ve tanışırlar. Ne kadar uzak mesafelerde kalsalar da zarar vermez dedi. Bunun üzerine kendisine, senden duymak istediğim Resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini bana okur musun dedim. O da, anam babam kendisine feda olan Resul i Ekrem'e yetişemedim. Onun mübarek sohbetiyle şereflenemedim. Ben de senin gibi onun ashabıyla buluştum ve onlardan bana Resul Ekrem'in bazı hadisleri ulaştı. Fakat ben bu kapıyı açmak istemiyorum. Ne muhaddis, ne müftü ve ne de kadı olmak sevdasındayım. Benim şahsi meşkalem bana yeter." dedi. Ben o halde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet oku. Bunu senin ağzından dinlemek isterim. Aynı zamanda bana dua et ve nasihatta bulun. Zira ben seni Allah için son derece seviyorum dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı. Elimden tuttu. Fırat'ın kenarında yürürken Duhan Suresi 38. ayetten 42. ayet sonuna kadar okudu ki, manası şudur. Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak ve ancak gerektiği gibi yarattık. Ama inananların çoğu bilmezler. Doğrusu, hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler. Yalnız Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. O şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Üveys bu ayetleri okuyunca öyle bir ah çekti ki bayıldığını sandım. Sonra bana, Ey Hibba'nın oğlu! Baban öldü. Sen de yakında öleceksin. Gideceğin yer ya cennet veya cehennemdir. Baban Adem, annen Havva, Nuh, İbrahim, Halilül Rahman ve alemlerin resulü olan Muhammed Aleyhisselam, Ebubekir ve Ömer, bunların hepsi öldü. Ah Ömer. Ah Ömer diye inledi. Bunun üzerine ben kendisine öbürleri vefat etti. Fakat Ömer vefat etmedi dedim. O, onun kara haberini hatta senin vefat haberini de Rabbim bana bildirdi. Sen de artık ölüler arasında sayılırsın. Sana vasiyetim Allah'ın kitabı ve salih müminlerin yoludur. Ölümü hatırdan çıkarma. Akrabana döndüğün zaman onları Allahü Teala'nın Teâlâ'nın azabının şiddetiyle korkut. Herkese nasihat et. Cemaatten ayrılma. Sonra dininden uzaklaşır ve kıyamette cehenneme gidersin. Benim ve senin için dua et. Dedikten sonra, Allah'ım bu adam beni senin için sevdiğini, ve senin rızan için ziyaretime geldiğini söylüyor. Cennette yüzünü bana göster. Darüsselama onu benimle yerleştir. Dünyada da onu koru, kaybını kendisine buldur. Aza kanaat edenlerden kıl. Ona hayırlı mükafatlar ver diye dua etti. Sonra da seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Artık bundan sonra beni arama. Ben şöhreti sevmem. Yalnızlıktan hoşlanırım. Hayatta olduğum müddetçe bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Hayatta olduğum müddetçe bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Seni daima hatırlar, senin için dua ederim. Sen de benim için dua et. Şimdi buradan ayrıl ki, ben de ayrılayım, dedi. Bir müddet daha kendisiyle yürümek istedimse de, bir müddet daha kendisiyle yürümek istedimse de, mümkün olmadı. Ağlaşarak ayrıldık. Onu takip ettim. Bir sokağa saptığını gördüm. Bilahere ne kadar araştırdımsa da, bir daha kendisine rastlamadım. Allah rahmet etsin. İşte dünyadan yüz çeviren ahiret yolcularının hali budur. Velhasıl dünyanın yeşilliklerinin gölgelediği ve tozların kapladığı varlıktan ibaret olduğunu öğrenmiş olduk. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçesi ve Müslümanların baş tacı İmam Rabbani rahmetullahi aleyh Mektubat adlı Esen'in birinci cilt 33. mektubunda şöyle buyuruyor: Alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olur ise de kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yayma şerefi bunlara ait ise de. Bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim peygamberlerin efendisi Aleyhi ve ala aleyhi salavatü ve teslimat kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş ve Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar istifade eder. Taşın ise hiç istifadesi olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk. Günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadisi şerifte buyuruldu ki kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi mal mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahü Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harcetmek çok çirkin bir iştir. Birinci cilt 50. mektupta ise şöyle buyruluyor. Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi teala aleyh gönderilmiştir. Dünyanın dünyanın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir. Allahü Teala sevgili peygamberi hürmetine aleyhi ve âlâ ve teslimat, kendinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın. Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasip eylesin. Dünya, görünüşte çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakikatte ise öldürücü zehirdir, işe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan bu bozuk mala gönül kaptırmaz. Alimler buyuruyor ki bir kimse ölürken malını zamanının en akıllısına verilmesini vasiyet etse zahide vermek lazımdır. Çünkü zahit dünyaya rağbet etmez. Özenmez, üzerine düşmez. Dünyaya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir. Yine birinci cilt, yetmiş ikinci mektupta şöyle buyruluyor. Bu mektup, Hacı Cihana yazılmış olup, ahireti isteyenin dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Dünyayı terk etmek nasıl olacağını bildirmektedir. Allahü Teala selamet ve afiyet versin. Din ile dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır. Ahireti kazanmak isteyenin dünyadan vazgeçmesi lazımdır. Bu zamanda dünyayı tamamen terk etmek kolay değildir Hiç olmazsa hükmen terk etmek yani terk etmiş sayılmak lazımdır. İslamiyetin emirlerini aşmamak lazımdır. Altın ve gümüşün ticaret eşyasının kırda çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını vermek farzdır. Bunların zekatını elbette vermelidir. İslamiyete uymakla zinetlenen bir kimse dünyanın zararından kurtulmuş olur ve ahireti kazanır. Dünyayı böyle hükmen de terk edemeyen kimse münafık demektir. İmanlı olduğunu söylemesi, ahirette kendisini kurtaramaz. Yalnız dünyada malını ve canını korur. Farisi Beyt Tercümesi Söyledim sana işin özünü, ister sıkıl, ister dinle sözümü. Dünyanın bu kadar gösterişli hali, hademesi, hizmetçileri, tatlı yemekleri, çeşitli şerbetleri, süslü, cazibeli elbiseleri ve nice zevkleri karşısında hangi baba yiğit, hangi bahtiyar kimse bu doğru söze kulak verip dinler? Farisi Beyt Tercümesi İncilerin ağırlığı sağır kulağını. Duymaz olmuş ne yapayım ağlamamı, sızlamamı. Allahü Teala bizi ve sizi Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uymakla şereflendirsin.